fi'l ardı cemîan sema istava ila's Bu ayetin sabık ayetle cihet irtibatı Evvelki ayette küfür ile küfran delail enfüsiyye inkar edilmiştir Bu ayette delaili âfâkiyye'ye işaret edilmiştir ve keza evvelki ayette vücut ve hayat nimetlerine işaret edilmiş bu ayette beka nimetine işaret edilmiştir. Ve keza evvelki ayette saninin vücuduna delil olmakla haşre bir mukaddeme olduğuna işaret edilmiş, bu ayette ise ahiretin tahkikiyle şüphelerin izalesine işaret edilmiştir. Evet sanki onlar diyorlar ki insana bu kadar kıymet ve ehemmiyet verilmesi nereden ve neye binaendir? Ve Allah'ın yanında mevkii nedir ki onun için kıyameti koparıyor? Onlara kuran Kur'anı kerim, bu ayetin işaretiyle diyor ki, insanın pek yüksek bir kıymeti olmasaydı, semavat ve arz onun istifadesine muti ve musahhar olmazdı. Ve keza insan ehemmiyetsiz olsaydı, mahlukat onun için halk edilmezdi. Eğer insan ehemmiyetsiz ve kıymetsiz olsaydı, o vakit insan, mahlukat için halk olunacaktı. Ve keza insanın haliki yanında mevkii pek büyük olduğu içindir ki, Âlemi dünyayı kendisi için değil, beşer için, beşeri de ibadeti için halketmiştir. Hülasa, insan mümtaz ve müstesnadır, hayvanlar gibi değildir. Onun için insan wa ilehi cevherine bir sadef olmuştur. Bu ayetteki cümlelerin nüktelerine geçiyoruz. Ey arkadaş, birinci cümlede Cemian ikinci cümlede Üçüncü cümlede seb'a kelimeleri için bir tahkikat lazımdır. O tahkikatı 6. noktada izah edeceğiz. Birinci nokta. Aşağıda beyan edildiği gibi hayatın öyle bir hasiyeti vardır ki hayat cüz'ü kül, cüz'i-i külli, ferdi nev, mukayyedi mutlak bir şahsı bir alem gibi kılar. Binaen aleyh tek bir insan dünya benim evimdir, dünyadaki envâ benim kavmimdir ve benim aşiretimdir ve bütün eşya ile muarefem ve münasebetim vardır diyebilir. İkinci nokta bilirsin ki alemde sabit bir nizam vardır. Muhkem bir irtibat vardır ve daimi düsturlar, esaslı kanunlar vardır. Bu itibarla alem bir saat veya muntazam bir makine gibidir. Her bir çarkın, her bir vidanın, her bir çivinin makinenin nizam ve intizamında bir hissesi ve makinenin netice ve faidelerinde bir tesiri olduğu gibi, ehli hayat için ve bilhassa beşer için de bir faidesi var. Üçüncü nokta, aşağıda işiteceğin gibi, istifadede müzahemet ve münakaşa yoktur. Nasıl ki Zeyt diyebilir ki, Şems benim lambamdır, dünya benim evimdir. Ömer de öyle diyebilir ve aralarında münakaşa da olmaz. Evet Zeyt, mesela dünyada tek farz edilirse, İstifadesi nasılsa bütün insanlar içinde iken istifadesi yine öyledir, ne fazla olur ne noksan. Yalnız gareyne ait olan kısım müstesnadır, zira yiyecek, içecek vesaire şeylerde münakaşa olur. Dördüncü nokta, alem için tek bir yüz, bir cihet değil, pek çok umumi ve muhtelif ve cihler vardır ve faydeleri temin eden kesretle umumi ve mütedahil, yani birbiri içinde cihetler vardır ve istifade yollarının da enva en türlü türlü tarikleri vardır. Mesela senin güzel bir bahçen vardır. O bahçe bir cihetten senin istifadene tahsis edildiği gibi diğer bir cihetten de halkı faydalandırır. Mesela o bahçenin hüsnüne, güzelliğine her bakan bir zevk alır, bir inşirah peydâ eder. Bunda bir mani yoktur. Kezâlik insanın beş zahiri, beş batini olmak üzere 10 tane hassası ve duygusu vardır. İnsan bu duygularıyla ve keza cismiyle, ruhiyle, kalbiyle, dünyanın her bir cüzünden istifade edebilir, mani yoktur. Beşinci nokta. Bu ayetle diğer bazı ayetlerden anlaşılıyor ki, bu büyük dünya insan için yaratılmıştır. Ve yaratılışında, insanın istifadesi ille-i gaye olarak nazara alınmıştır. Halbuki arzdan pek büyük olan Zuhal'in, Mesela beşeri faydalandıran yalnız zineti ve zayıf bir ziyasıdır. Bu cüz'i fayde için ne suretle beşer ona ille i gâiy olur? el -cevap, Bir faydayı takip eden adam bütün fikrini, hayalini o faydaya hasreder ve ondan mâda bir şeye bakmaz ve her şeye kendi hesabına bakar. Kimseyi nazara almaz, hatta kendisini ille i zanneder. Binâ analeyh bu gibi adama karşı makamı imtinanda söylenilen o gibi kelamlarda mübalağa yoktur. Evet, binlerce hikmetler için yaratılan Zuhal'in her bir hikmetinde binlerce cihetler ve her bir cihetinde binlerce istifade edenler bulunduğu halde, hilkatinde o adamın istifadesi ille-i gayiyeden bir cüz olarak düşünülmüştür. Denilirse, ne mani var? Çünkü ille-i gayiye, daima basit bir şeyden ibaret değildir. Altıncı nokta, İmam-ı Ali'nin وَتَزْعُمُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ وَف۪يكَنْ طَوَ الْعَالَمُ الْاَكْبَرُ emrettiği gibi, insan küçük bir cisim ise de, büyük alemi içine alacak kadar büyüktür. Öyleyse cüzdî istifadesi küllî olur, öyleyse abesiyet yoktur. İkinci mesele, sümme hakkındadır. Ey arkadaş, bu ayet arzın semadan evvel yaratılmış olduğuna delalet eder ve, Wal arda bedel ki dehha ayeti de, semavatın arzdan evvel halk edildiğine bedeldir. Ve kane ta ayeti ise ikisinin bir maddeden beraber halk edilmiş ve sonra birbirinden ayırt edilmiş olduklarını gösteriyor. Şeriatın nakliyatına nazaran Cenab-ı Hak bir cevhereyi bir maddeyi yaratmıştır, sonra o maddeye tecelli etmekle bir kısmını buhar, bir kısmını da mayi kılmıştır. Sonra mayi kısmı da tecellisiyle tekasuf edip zebet köpük kesilmiştir. Sonra arz veya yedi küreyi arziyi o köpükten halketmiştir. Bu itibarla her bir arz için havai nesimi bir sema hasul olmuştur. Sonra o maddeyi buhariyeyi bastetmekle yedi kat semavatı tesviye edip yıldızları içine zeretmiştir. Ve o yıldızlar tohumuna müstemil olan semaavat İn ikad etmiş vücuda gelmiştir. Hikmeti Cedidelenin nazariyatı ise şu merkezdedir ki, görmekte olduğumuz manzume işemsiye ile tabir edilen güneşle ona bağlı yıldızlar cemaati basit bir cevhereymiş. Sonra bir nevi buhara inkılap etmiştir. Sonra o buhardan mayi nari hasıl olmuştur. Sonra o mayi nari burudet ile tasallub etmiş, yani katılaşmış. Sonra şiddeti hareketiyle bazı büyük parçaları fırlatmıştır. O parçaları tekasüf ederek seyyarat olmuşlardır. Şu arz da onlardan biridir. Bu izahata tevfikan, şu iki meslek arasında mutabakat hasıl olabilir. Şöyle ki, ikisi de birbirine bitişikti, sonra ayrı ettik manasında olan, kânet aratkan aradkan ifadesine nazaran, manzume-i şemsiyeyle arz, Desti kudretin maddi esiriyeden yoğurmuş olduğu bir hamur şeklindeymiş. Maddi esiriye, mevcudata nazaran akıcı bir su gibi, mevcudatın aralarına nüfuz etmiş bir maddedir. "Vekâne arşuhu alal mâi" ayeti şu maddi esiriyeye işarettir ki, Cenab-ı Hakk'ın arşı su hükmünde olan şu esir maddesi üzerindeymiş. Esir maddesi yaratıldıktan sonra saninin ilk icatlarının tecellisine merkez olmuştur. Yani esiri halk ettikten sonra cevahir iferde kalbetmiştir. Sonra bir kısmını kesif kılmıştır ve bu kesif kısımdan meskun olmak üzere yedi küre yaratmıştır. Arz bunlardandır. İşte arzın hepsinden evvel tekasüf ve tasarlıup etmekle acele kabuk bağlayarak uzun zamanlardan beri menşe hayat olması itibariylehililkati teşekkürlü semavattan evveldir. Fakat arzın bahsedilmesiyle nev-i beşerin ta'ayyyüşüne elverişli bir vaziyete geldiği, semavatın tesviye ve tanziminden sonra olduğu cihetle, hilkatı semavattan sonra başlarsa da, bidayette, mebdede ikisi beraber imişler. Binaen alâhaza, o üç ayetin aralarında bulunan zahiri muhalefet, bu üç cihetle mutabakata inkılab eder. İkinci bir cevap. Ey arkadaş! Kur'an-ı Kerim, tarih-coğrafya muallimi değildir. Ancak alemin nizam ve intizamından bahisle, sâni'in marifet ve azametini cumhur-u ders veren mürşit bir kitaptır. Binaenaleyh, bunda iki makam vardır. Birinci makam, nimetleri, ihsanları, merhametleri göstermekle, delail-i zahiriyeyi beyan etmekten ibarettir. Bu itibarla arz, semavattan evveldir. İkinci makam, Azamet, izzet, kudret delillerini gösterir bir makamdır. Bu cihetle semavat arzdan evveldir. Sünme, mabadenin makablinden bir zaman sonra vücuda geldiğine delalet eder ki buna terahi denilir. Demek burada arz ile semavat arasında bir uzaklık vardır. Bu uzaklık arzın semavattan evvel halk edildiğine göre zatidir. Aksalde rütebi ve tefekküridir. Yani semavatın hilkati birinci ise de tefekkürce rütbesi ikincidir. Arzın hilkati ikinci ise de tefekkürü birincidir. Yani evvela arzın tefekkürü sonra semavatın tefekkürü lazımdır. Buna göre sünne ile isteva arasında ilamu ve tefekküru mukadderdir. Takdiri kelam sünne ilamu ve tefekkuru ennehuistiwa ila ahirdir. Üçüncü mesele Seb a kelimesi hakkındadır. Ey arkadaş, Semavatın dokuz tabakadan ibaret olduğu, eski hikmetin hurafelerinden biridir. Onların o hurafevari fikirleri, epkar âmmeyi istila etmişti. Hatta bazı müfessirler, bazı ayetlerin zahirini onların mezheplerine mail ettirmişlerdir. Hikmeti cedide ise, feza denilen şu boşlukta yalnız yıldızların muallak bir vaziyette durmakta olduklarına kâildir. Bunların mezhebinden semavatın inkarı çıkıyor ve bu iki hikmetin birisi ifrata varmışsa da ötekisi tefritte kalmıştır. Şeriat ise Cenabı Hakk'ın 7 tabakadan ibaret semavatı halk etmiş olduğuna hakimdir ve yıldızların da balık gibi o semalar denizlerinde yüzmekte olduklarına kâildir. Hadis ise semanın mavcun mekfufundan ibaret bulunduğunu emrediyor. Şu hak olan mezhebin 6 mukaddeme ile tahkikatını yapacağız. 1. mukaddeme. Şu geniş boşluğun esir ile dolu olduğu fennen ve hikmeten sabittir. 2. mukaddeme. Ecramu ulviyenin kanunlarını rabteden ve ziya ve hararetin emsalini neşr ve nakleden fezayı doldurmuş bir madde mevcuttur. 3. mukaddeme. Maddi esiriyenin yine esir olarak kalmak şartıyla Sair maddeler gibi muhtelif teşekkülatı ve ayrı ayrı nevileri vardır. Buhar ile su ve buzun teşekkülatları gibi. Dördüncü mukaddeme. Ecramu ulviyeye dikkat edilirse tabakaları arasında muhalefet görünür. Evet, yeni teşekküle ve inikada başlamış milyarlarca yıldızlardan ibaret Kehkeşan ile anılan tabakayı esiriye sabit yıldızların tabakasına muhaliftir. Bu da Manzumeyi şemsiyenin tabakasına ve hakeza yedi tabakaya kadar birbirine muhalif tabakalar vardır. Beşinci mukaddeme, araştırmalar neticesinde sabit olmuştur ki bir maddede teşkil, tanzim, tesviyeler vakı olursa birbirine muhalif tabakalar husule gelir. Bir madenden kül, kömür, elmas meydana gelir, ateşten alev, duman husule gelir müvelli dülma ile müvelli dülhumuzanın imtizacından, su, buz, buhar tevellüt eder. Altıncı mukaddeme Şu müteaddit emarelerden anlaşıldı ki, semavat müteaddittir, şeriat sahibi de yedidir demiştir. Öyleyse yedidir. Mahaza yedi, yetmiş, yedi yüz sayıları, Arap üsluplarında kesret için kullanılır. Arkadaş, pek geniş bulunan Kur'an-ı Kerim'in hitaplarına, manalarına, işaretlerine dikkat edilmekle bir amiden tut bir veliye kadar bütün tabakatın asa ve umum efkara âmmeye olan mürâatları, okşamaları fevkalade hayrete, taaccübe müciptir. Mesela "seba semavat kelimesinden bazı insanlar havai i nesimiyenin tabakalarını fehmetmiştir. Öbür bazı da Arzımız ile arkadaşları olan hayatlar küreleri ihata eden nesimi küreleri fehmetmiştir. Bir kısım da seyyârat seb'ayı fehmetmiştir. Bir kısmı da manzume-i şemsiye içinde esirin yedi tabakasını fehmetmiştir. Bir kısım da şu bildiğimiz manzume-i şemsiye ile beraber altı tane daha manzume-i şemsiyeyi fehmetmiştir. Bir kısım da esirin teşekkülâtı yedi tabakaya inkısam ettiğini fehmetmiştir. Hülasa, her bir kısım insanlar istidatlarına göre Feyze Kur'an'dan hisselerini almışlardır. kuran evet, Kur'an'ı Kerim bütün şu mefumlara Şamildir diyebiliriz. Birinci cümle, Hueddi Halkalakümmefil ardı Cemian, Bu cümlenin beş vecihle ile makabli ile irtibatı vardır. Birinci vecih, evvelki ayet, vücut ve hayat nimetlerine işarettir. Bu ayet, Beka ve bekan’ın esbap ve levazımatına işarettir. İkinci veci, Kur'an-ı Kerim vaktaki evvelki ayetle beşer için mertebelerin en yükseği olan rücuyu ispat etti. Sami'nin zihnine şöyle bir sual geldi: Şu zelil insanların bu yüksek mertebeye liyakatları nereden gelmiştir? Kur'an-ı Kerim bu cümleyle o suali şöylece cevaplandırmıştır: Bütün dünya desti itaat ve teshirine verilen insanın elbette halıkının yanında büyük bir mevkii vardır. Üçüncü veci, Evvelki ayet beşer için haşir ve kıyametin vücuduna işaret etmesi samice güya beşerin ne kıymeti vardır ki onun saadeti için kıyamet kopacak diye varit olan sual bu ayetle arz bütün müstemilatı ile istifadesi için yaratılan ve bütün enva itaat ve emrine verilen insan netice-i hilkattir elbette ve elbette onun saadeti için kıyamet kopacaktır diye cevaplandırılmıştır.